Hazırlayan ve sunan Çelenk Bağbra. Merhabalar, Harici Sanat Programına hoş geldiniz. Bu hafta Zürih'teyiz Manifesta, 11. Manifesta Avrupa Bienalı'ndan haberler getirdim size. Ayağımın tozuyla dün gece e, İstanbul'a vardım. Hemen oradaki izlenimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Zira Manifesta bu cumartesi, geçtiğimiz cumartesi itibariyle ziyarete açıldı ve 18 Eylül'e kadar devam eden bir Avrupa bienali. Göçebe bir sanat etkinliğinden bahsediyoruz. Yani Venedik, Biennale, İstanbul, Biennale gibi her iki yılda bir aynı kentte farklı küratörler ve sanatçılarla düzenlenen bir etkinlik formatı değil bu. Kendini göçebe, göçebe bir sanat etkinliği olarak tarif ediyor. Amsterdam merkezi bir vakıf tarafından yönetiliyor. Berlin duvarı yıkıldıktan sonra ki dönemde yeni Avrupa'nın değişmekte olan kültürel DNA'sına... ...sanat aracılığıyla eleştirel, eleştirel yorumlar getirmek e, misyon edindikleri iddiasındalar... Ve her iki yılda bir Avrupa'nın sınırları dahilindeki farklı bir kentte ya da bir bölgede oranın yerel yönetimleriyle oradaki sanat kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğiyle bir bienal düzenliyorlar. Geçtiğimiz yıl St. Petersburg'da hatta oradaki Ermitaj Müzesi'nde dahil edecek şekilde organize edilmişti. 2 yıl önce. Bu defa ise Zürih'te yani İsviçre'nin önemli kentlerinden birinde düzenleniyor. Genelde uluslararası sanat çevreleri de Art Basel de bu hafta içinde başlayacağı için bu, bu bir iki haftalık süreci İsviçre'de geçirmekteler. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta zaten sizinle Basel Sanat Fuarı'nda konuşuyor olacağız. Bu yılki Biennale, 11. Manifesta Avrupa Biennale'i bir sanatçıya emanet edildi. Küratöryal çalışmasını Alman bir sanatçı olan Christian Jankowski üstlendi. Evet. Sergi kapsamında yani Biennale sergileri içerisindeki tarihsel bölüm Historical Exhibition adını verdiği bölümde ise profesyonel bir küratör olan Francesca Gavin'den işbirliği ve destek sağladı. Ee, Christian Jankowski sanatsal pratiğin içinde bir isim, bir sanatçı olmakla birlikte hiç alışa gelmedik, beklenmedik işbirlikçileriyle e, yapıtlar üretmesiyle tamamen farklı uzmanlıktan yani sanat dışı uzmanlıklardan gelen insanlarla Ortak iş e, ortaya çıkartmasıyla tanınan bir sanatçı. Bu iş birliklerinin yansıması da genel olarak performanslar olarak izleyiciyle buluşuyor. Biennial'in başlığı yani kavramsal çerçevesinin e, bir tür mottosu İngilizcesinde what people do for money, joint ventures. Yani insanın para kazanmak için yaptıkları müşterek ...teşebbüsler olarak... Türkçeleş, ...Türkçeleştirebileceğim bir başlık. Neden Zürich? Neden böyle bir başlık... ...diyecek olursanız... ...İsviçre ve özellikle Zürich... ...dünyanın herhalde e, modern çalışma... ...hayatının en gelişmiş olduğu... ...hakikaten... E, ...bir kapitalist anlayışın... ...dorukta olduğu, çok son derece profesyonelliğiyle... ...zenginliğiyle, refah seviyesinin... ...yüksekliğiyle ön planda olan bir kent. Ve de... E, ...belki de tesadüf... O ki manidar bir tesadüften bahsediyorum elbette, manifesto açılmadan birkaç hafta önce e, bir referandum düzenlendi İsviçre'de. Bu referandumun sebebi şuydu, ben de İsviçre'deki büyük ilaç e, firmalarından birinde çalışan çocukluk arkadaşımdan bunu öğrendim. E, İsviçre genelinde bir referandum yapıldı, insanlar çalışmak... ...isterlerse çalışacaklar, çalışmak istemeyen herkese de yine de standart bir aylık e, gelir... ...devlet sağlıyor olacak. Üstelik de bu aylık 3000 bin frank gibi oldukça yüksek bir meblağa tekabül ediyor. Böylece günümüzde ya da yani yıllardır üzerine tartışılmakta olan... E, ...bu modern çalışma yaşamının getirdikleri, tembellik hakkı... E, ...daha esnek çalışma saatleri gibi pek çok tartışmayı da tabi bünyesinde getiren bir referandumdu. Bu şimdilik herkese bu ortalama maaşın bağlanması... ...yani çalışsa da çalışmasa da temel gelir kaynağının devlet... Eliyle sağlanması e, ihtimali söz konusu değil çünkü referandumda şimdilik reddedildi ama bu beraberinde meslek hayatıyla çalışma dünyası ile ilgili pek çok tartışmayı e, de e, gündeme getirmiş oldu. Şimdi e, sergi başlığından da anlaşılacağı üzere... ...insanın para kazanmak için yaptıkları başlığından da anlaşılacağı üzere... ...iş hayatına, e, profesyonel bir alan olarak sanata... ...yani bir meslek olarak sanata... ...ve sanat dışı diğer bütün meslekleri yine sanat içinden e, bakarak odaklanan bir bienal... E, ...sanatla ilişkilendirerek başka profesyonel alanları ve meslekleri yorumlamaya çalışıyor. Fakat meslekleri sadece hayatı idame etme... ...ya da bir tür para kazanmanın ötesinde e, kişinin mesleği üzerinden kendini nasıl tanımladığını... ...meslekleri ya da uzmanlıkları aracılığıyla toplumda nasıl algılandıklarını... ...toplumsal statülerin neler getirdiğini, mesleğin insanda nasıl bir takım alışkanlıklar ve davranış biçimleri yarattığına da bakmaya çalışıyor. Bunun için serginin bir tarihsel kısmı var. Burada e, 20. ve 21. yüzyıl sanat tarihinden seçilmiş bölümler var. Ee, örneğin Tarkovski'nin Solaris firminden bir girizgahla açılıyor. Burada bir astronotla uzaylının yani farklı iki dünyadan gelen iki meslek sahibinden de bahsetmek mümkün belki burada karşılaşma anına şahitlik ediyoruz. Ama bunun dışında meslek portreleri gibi, iş hayatıdaki e, dinamikler gibi, hatta iş hayatı değil de mola, boş vakit, dinlenme, e, pazar tatili, tatil kavramının kendisi hatta turizm. ...gibi konular işleniyor. Belki bizim gibi sanat alanından gelenler için en enteresan yanlarından biri... ...sanat dünyasının kendi içindeki sektörel e, güç ilişkilerinden, ünvanlardan, uzmanlıklardan... ...örneğin küratörlük, koleksiyonerlik ya da bir sanat kurumunda gönüllü stajyerlik... ...sanatçıların egoları, e, sanat dünyasında kariyer yapmaya dair etik, iktisadi ve politik meseleler de ele alınıyor... ...başka mesleklerden feyiz alan, hatta başka mesleklere soyunan ya da onları kullanarak iş üreten, sanat üreten e, sanatçılar da gündemde. İşte burada Türkiye'den bir isim, e, bir işiyle karşımızda Ahmet Öğüt. Silent University yani Sessiz Üniversite adlı dünyanın farklı yerlerinde şimdiye kadar da gösterilmiş olan bir işi var. E, bu Sessiz Üniversite tamamen sığınmacılar, mülteciler ve göçmenler için tasarlanmış... ...otonom çalışan bir tür değişim platformu, bir öğrenim kurumu ama tamamen otonom... ...bu alanlarda uzmanlaşmış eğitmenler, danışmanlar ve araştırmacıların desteğiyle... ...sistematik açıdan akademik programlar gibi işlese de... ...Ahmet Öğüt'ün Sessiz Üniversitesi, Silent Üniversitesi'nin önceliği... ...sığınmacılara, e, göçmenlere ve mültecilere doğrudan bilgi... ve ...bu bilgi ve deneyim aracılığıyla da onlara fayda sağlamayı hedefliyor... Dolayısıyla burada Ahmet Öğüt aslında bir tür akademik e, program e, ya da bir akademisyen ya da akademik program yürütücü mesleğine mesleğinden fez alıyor ve onun sistematiklerinden yararlanarak iş üretiyor. E, bu çerçeve o kadar ilerliyor ki sonunda artık yapay zeka yani sanatçı mesleğine sahip olmadan hatta sanatçı sanat üretmek mümkün müye kadar e, doğrusu uzuyor. Ee, serginin ama asıl alameti farikası yani bu sergiyi ya da diğer e, Biennallerden, diğer sergilerden ayıran bölümü e, Avrupa'nın farklı yerlerinden 30 sanatçı, sanat dışındaki mesleklerden, uzmanlıklardan gelen Zürich'teki e, kişilerle bir araya gelerek işte bu Joint Ventures... ...müşterek teşebbüslere imza atmışlar. Tamamen yepyeni işlerden bahsediyoruz. Bir sanatçıyla bambaşka bir meslekten gelen zürihli bir kişidir. Polis olabilir, itfaiyeci olabilir, saat tasarımcısı olabilir, psikoterapist olabilir. Çok farklı mesleklerden insanlar vardı. Ee, onlarla işbirliğiyle Uydu denilen kentin dört bir tarafına yayılmış, örneğin bir polis karakolunda, bir hastanede, bir iç çamaşırı mağazasında, izbe bir otel odasında, bir sınıfta bir Gardik bir turizm ofisinde hatta cenaze levazım açısında dahi işleri görmek mümkündü yani bir sanatsal bir bakış açısıyla ya da bir sanatçının başka bir meslekten başka bir uzmanlıktan bir kişiyle bir araya gelerek giriştiği projelerdi bunlar. Bu projelerin ee, hem bu uydu mekanlarda sonuçlarını görmek mümkündü hem de ana sergi mekanlarındaki tarihsel serginin tematik bölümlerinin içine de yerleştirilmişlerdi. Bu yerleştirmeler zaman zaman zorlamaydı açıkçası. Ee, son olarak da e, iki bölüm daha vardı. Bire 100. yılını kutlamakta olan Kabara Voltaire, Dadaizm'in e, başladığı yerdir. Burada bir sanatçı meslek loncası vardı. Yine sanatçılar başka alandan gelen isimlerle iş ...birliği yaparak performans yapmayı önerebiliyorlardı. Önerdikleri zaman Loncan'ın kabul ettiği zaman o Loncan'ın bir üyesi oluyorlar... ...ve bu performanslarını istedikleri bir akşam Biennale boyunca yani 18 Eylül'e kadar sergileyebiliyorlardı. Burada Ulay gibi, Jelatin gibi sanat dünyasının performans alanında usta isimleri de vardı ama tamamen amatör isimlerde sanatçılar, başka mesleklerden insanlarla performanslar kurgulayabiliyorlardı. E bir de göl üstünde insanların buluşabileceği Pavilion of Reflections yani düşünceler ya da yansımalar pavilonu olarak Türkçeleştirebileceğim bir buluşma alanı söz konusuydu. Burada bu 30 tane farklı meslekle işbirliğiyle üretilen yeni İşin video dokumentasyonlarını görebileceğiniz gibi sadece diğer sanatçılarla, diğer ziyaretçilerle buluşup BNL hakkında da e, fikir alışverişinde bulunabiliyordunuz ya ya da gündüzleri sadece e, göle girip serinleyebiliyordunuz. Bütün bunlar Biennale'nin manifestanın 11. Avrupa Biennale'nin genel kavramsal çerçevesini, genel içeriğini özetlemek amacıyla yaptığım konuşmalar. Ama asıl Zürich'te işte bu davet edilen 30 sanatçının arasında Türkiye'den de bir isim vardı. Aslı Çavuşoğlu, Biennale'e özel bir resim restoratörüyle, işbirliğiyle yeni bir... ...iş yaptı Aslı. Zürih'te bir yerleri birlikte gezdikten sonra... ...onla bir e, sohbet ettik. Size bu ses kaydını dinleteceğim. Hariçten Sanat Programı'nda... ...bu ses kaydından, bu röportajdan... ...hemen sonra da Aslı'nın... ...kendi çalışmasından... ...esinle bizler için seçtiği... ...bir parçayı dinleyeceğiz. Don Cherry'nin 1969... ...tarihli Mu albümü. Mu... ...zaten Aslı Çavuşoğlu'nun... ...birazdan sohbetimizde de dile getireceği üzere... E, ...çalışmalarının bir süredir esin kaynağı... ...1969 tarihli Mu albümünden yani Don Cherry'den gelsin... E, ...Amajelo programı böylece kapatıyor olacağız... ...Hariç'ten Sanat da önümüzdeki hafta ise Art Basel'den bildiriyor olacağım... ...hoşça kalın... ...Hariç'ten Sanat programındayız... ...Aslı Çavuşoğlu ile birlikteyim... E, ...Zürich'te Manifesto 11'in düzenlendiği kentte bir kafede oturuyoruz... Aslı e, manifestaya yeni bir iş yapması için davet edilen 30 sanatçıdan biri Aslı nasıl oldu katılımın küratör seni nasıl davet etti ve nasıl gelişti süreç bize anlatır mısın? Ee, küratör Christian Jankowski ve e, asistanı ile İstanbul Biyenneli e, döneminde tanıştım. Ee, daha sonra e, asistan aracılığıyla çok işte görüşmelerimiz, konuşmalarımız oldu ve e, bana yeni bir iş e, yapıp yapamayacağımı sordular. Ve e, ilk kez işte e, Zürihe Kasım ayında bir e, önceden şehri görmek ve konsepti daha iyi anlamak için davet edildim. Daha sonra da olaylar gelişti. Senin işini hemen Zürih'in e, tren garındaki turist enformasyon ofisinde de görüyoruz. Aynı zamanda serginin ana mekanı olan Löwenbräu'da da e, devam ediyor. E, BNL'in konseptinden az önce bahsettim. Hakikaten başka alanlarda çalışan insanlarla bir arada yeni işler ortaya çıkartmak üzere davet edildi sanatçılar. Sen de bunlardan birisin. Bir resim restoratörüyle işbirliğiyle bu projeyi ortaya koydun. E, nedir? Bize detaylarını anlatabilir misin? Ee, bir kere zaten ben genellikle işlerimde e, kolaborasyon yapmaya çok açık işler ürettiğim için ve pek çok işimde de işte örneğin e, Fuat'la çalıştık ve bir plak yapmıştık ondan sonra başka bir sürü insanla sürekli kolaborasyon yaparak zaten üretim yapıyorum. Çok baya yabancı olmadığım bir e, çalışma tekniğiydi açıkçası. Zaten bunun için davet edildiğini <gülüyor> tahmin ediyorum. Christian Jankowski meslekleri seçmiş önce ve bana önce bu doküman geldi ve sanatçıların sanata yakın olan alanlarla kolaborasyon yapmasını yasaklamıştı. Restorasyonda bunlardan biriydi bir şekilde yasakları kendisi de denmeyi sevdiği için benim de denmeme izin vardı ve burada bir e, Zürihli bir e, resim restoratörüyle çalıştım e, ama çalışmamız daha çok danışmanlık a, anlamında oldu çünkü kendisi e, inanılmaz meşgul ve e, yapmak istediğim e, uygulama için gerçekten hiç vakti yoktu. O yüzden bunun için Evren Kıvançer'le, e, işte İstanbul'dan bir e, resim restoratörüyle çalıştık. E, ama e, ev sahibim, kolaboratörüm hep bir şekilde yanımızdaydı ve hani gerek e ile gerek telefonla hep böyle karşılıklı danışma ve e, konuşma süreci geçirdik. Peki işin kavramsal çerçevesi nedir? Böyle çeşitli yerlerden bulmuş antikacılardan, bit pazarlarından toplanmış, İsviçre'de yapılmış manzara resimleri görüyoruz ama buraya yaptığın bir müdahale var, fikirsel bir müdahale her şeyden önce ve bu muyla da bağlanıyor Türkiye tarihinde de yeri olan bir şey Mu elbette. Ama e, İsviçreliler konuyu nasıl anladılar? Sen nasıl bir şey yapmayı hayal ettin? İşin kavramsal çerçevesinde bize anlatır mısın? Hmm. E, Mu konsepti zaten uzun süredir üzerine çalıştığım bir şey. E, bu e, Atatürk'ün büyük e, gö Meksika'ya gönderdiği bir büyük elçiden e, Mayalar ve Türklerin aslında Muğ'dan gelen e, özel bir kavim olduğuna dair ve bunu kanıtlamak istemesine dair bulunan resmi kayıtlar var e, ve hani zaten bu fikir çok e, ilgimi çekmişti, ya, şu fikir ilgimi çekiyor daha doğrusu yani insanların bir böyle kendini e, ütopik bir e, bir yerden geldiklerine duydukları inanç ve e, hani bunun için yaratılan mitler. Açıkçası çok enteresan geliyor ee, ve tabi bunu yaparken de hani başka ırkları da arada hani düşünsel olarak kolonize etmek hani mayalar Türkmüş demek hani Türkler mayaymış değil de falan ya da Kızıldırliler Türkmüş <gülüyor> aynen, demek de aynen aynen ee, hani mu bir mekan olarak, bir yer olarak, bir ana vatan olarak hani e, nasıl bir yer olabilir? Ya da e, hangi hislerini bir şekilde yansıttılar ona, buna inanan zamanda, buna inanan insanlar. Ee, zaten bir o yüzden merak ettiğim bir konuydu. Bunu da e, İsviçre'de e, yapmak istediğim sebebi İsviçre işte en çok e, yurt dışından göç, Alan bir ülke değil, ama en çok göç edilmek istenen ülke ve zaten hani konumu ve işte sosyal koşulları sebebiyle de hani hep hayat standartlarının çok yüksek olduğu utopik bir ülke olarak hani hayal ediliyor. O yüzden hani bir şekilde bu ikisini nasıl birleştirebilirim İki konsepti Muay Sıçrayı nasıl birbiri içinde geçir içine geçirebilirim diye düşündüm. Ee, ve bunun için işte İsviçre manzara resimlerini topladım ve bu manzara resimlerinde e, tabii anonim ve hani amatör ressamların e, çizdiği bunlar manzara resimleri. Genelde Alp Dağları'nın güzelliğini evet. resmetmeye çalışıyorlar değil mi? Evet Alp dağları ve özellikle e, Toblerone'a ilham veren e, ünlü dağ <gülüyor> bulduğum yarı, yarısı falan <gülüyor> o dağı tasvir etmiş ama tabii hepsi kendince bambaşka şekillerde tasvir ediyor. Ee, ve bunları e, işte önce x rayleri çekildi bu resimlerin aldıktan sonra. Sonra da e, ultraviyole altında baktık ve e, şunu araştırdık acaba orijinal e, ressam e, ilk yaptığı çizimde sonradan değiştirdiği bölgeler olmuş mu? Yani bir e, örneğin bir dağ çizmiş ve onu birazcık sağa kaydırmaya karar vermiş o yüzden hani, e, üstünü boyayıp tekrar daha başka tarafı almış. Yani bu tip yaptığı müdahaleleri restore etmek. Yani Burada tabi restoratörün uzmanlığı devreye giriyor özellikle evet. değil mi? Evet, aynen. aynen. Ee, ve tabi biraz ilham aldık. Yani birebir her şeyi e, o şekilleri değil de bazen hani yalnızca teknik anlamda bize neler imkan, nasıl bir imkan veriyor ki ne onları da göz ardı edemedik. Ee, ve yani yapmak istediğim şey bu restorasyonda e, bir resmin orijinal hali nedir? Ee, sorusuyla ki bütün restoratörlerin hani, çıksızca düşündüğü bir şey hani nereye doğru restore etmek ne kadar etmek hani müdahale etmek çünkü başkasının eserine ee, bir sürü böyle soru sormayı da gerektirdiği için ve hani ideal olarak tanımlanan restorasyon tekniği de ee, orijinal haline geri döndürmek olduğu için işte batiz orijinal şey orijinal nedir e, ve hani origin fikriyle işte köklerimiz aslımız fikriyle e, bu orijinallik resimde, restorasyonda orijinalliği nasıl kıyaslayabilirim diye merak edip e, İsviçre e, Nazlı resimlerindeki karar değiştirilmiş resimleri restore ettik tekrar bölümleri. Biz ama resimlerde sanki Moon'un tekrar yükseldiğine, arkadan bir yerden, resimlerin çeşitli yerlerinden o kıtanın tekrar yükseldiğini ya da görünür kılındığını deneyimliyoruz adeta. En ilginç taraflarından biri de biraz önce söylediğim gibi Zürich'in ana tren garındaki turizm ofisinde bu resimleri görüyoruz. Yani İsviçre doğası, tabii ki turizmde son derece fazla kullanan Alpler'de konumlanmış olmasıyla kendi ulusal kimliğini özdeşleştiren bir ülke hı hı. Ee, orada bu hayali ütopik neredeyse diyebileceği moonların ortaya çıkması manzara resimlerinin içinde turizm ofisinde bunu görmek çok ilginçti sıradan izleyici sence bunları gördüğü zaman ne düşünüyordur? Yani bana verdiği hissi ve benim için ilginç gelen sergileme kısmı şu oldu. Bütün yani bu turist ofisi zaten işte dediğim gibi Zürih'in ya da işte bütün İsviçrenin her şeyini, doğal güzelliklerini reklamını yapmak için kurulmuş bir yer ve hani bu bu resimler, bu işler araya girdiği için bütün gösterdikleri, bütün Zürih imajlarını da biraz sorgulamamıza yol açıyor gibi geldi. Yani. Ee, acaba bunlar da mı kurgusal bir şeyler ee, yani çünkü hani orada bir dağa çıkmış hayal gibi bir dağ hayalet gibi bir işte takım şekiller var e, Ranzo resmi üzerinde ve hani ben e, mekanı da bu anlamda biraz mekanın e, okunmasını da değiştirebildiği için çok memnun kaldım e, orada göstermekten peki bu manifesta için onların davetiyle özel olarak ürettiğin yepyeni bir iş hı hı. adı ne? Ve de bundan sonra başka yerlerde onu izleme fırsatımız olacak mı? E, işin ismi Motos Cape. Capes. E, çünkü Mu, e, Mu kelimesinin bir sürü farklı dilde e, anlamı var. E, işte Yunanca'da e, su demek, e, işte Zen Budizminde e, yok demek, varla yok arası bir şey demek. Tam da iş için çok anlamlı. <gülüyor> Orada da çünkü o manzara resimlerinde varla yok arasında bir yerde Mu. Evet. Ya yani ben de e, mutoz diye bir kelime olduğunu da öğrendim. Yunancadan gelen. E, bu mite çok benziyor ama e, gerçek hikaye demek. Ama daha doğrusu gerçek mit demek. <gülüyor> <gülüyor> hani şu an böyle çok kendiyle çelişen bir tanım oluyor ama aynen. Ama yani bu şey de hoşuma gitti, hani MIT'in hani yalan zaten kabul edilip de bir tane de doğru kabul edilen MIT diye bir sınıf olması da çok hoşuma gitti. O yüzden öyle isimlendirme. O zaman sen Landscape yani manzarayla Mutos'u bir araya getiren bir Hı -hı. isim seçtin. Hı -hı. Evet, Mutoscapes diye. Bundan sonra başka bir yerde izleme fırsatınız olur mu? E, bu iş bundan sonra Ekvador'a e, Quenta Biennale'ine e, gidecek. Den Kemper'in hatta İstanbul Bienalinin de eski kuratorlarından biri, ee, onun yaptığı Ekvador'daki biyeneride gösterilecek ee, ve ben de bu mu serisinde biraz devam etmek istiyorum açıkçası ve mu üzerine e, yani farklı şeyler farklı e, tekniklerle başka işlerle sürtebilirim diye düşünüyorum. Hani belki Meksika ayağı da olacak belki de yani Latin Amerika ayağı belki Ekvador'da da bir iş şey gösterilebilir bir artı bir iş daha hı hı. bir yani bir derler, uzun bir sürecin ilk işi diyebilirim yani harika aslı çok teşekkür ederim teşekkür bütün bu ederim. projenin yapım süreciyle ilgili videolar da var bunların hı. bir kısmı yine Tramgar'ında turizm ofisinde hı hı. izlenebiliyor. Bir kısmı da Biyana'nın e, mekanlarından biri olan Pavilion of Reflections'ta da gösterildi. Hı hı. Dolayısıyla biraz daha aydıntıyı bu videolardan da görmek mümkün. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Çelenk. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Görüşürüz.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 Yıldızlıan Mesut Nam,